Burası Açık Radyo burası 94.9 açıkradyo.com Ve 9. güne Girmiş bulunuyoruz Açık Radyo Dinleyici Destek Projesi özel yayınında Bu 8. güne Girmiş olduk onu da artık 8. güne girdiği zaman insanın takvimleri de şaşırması Kaçırılmaz hale gelebiliyor Diye düşünebilirsiniz Öyle düşünmenize gerek yok çünkü gayet Sağlığımız ve enerjimiz yerinde. Dünü de oldukça iyi bir destek görerek kapattık. Jack Cohen'i de Bodrum'a uğurladık. O ama Bodrum'a gider ayak büyük şef, büyük reis rütbesini de aldı <gülüyor> benden. <gülüyor> ve şimdi de Akın Yılmaz dostumuzla uzun yılların en eski destekçilerimizden biriyle. ...beraberiz en eski dinleyici ve destekçilerimizden biri. Ama ben kısa bir e, özet yapayım. Açık Radyo dinleyici destek projesi dediğimiz olay... ...aşağı yukarı e, tam 10 yıldır devam etmekte. Hı hı. Ve dinleyicilerin desteğini de hiçbir zaman eksik etmediği... <gülüyor> ...olağanüstü bir süreç yaşandı. 18. yılını sürdürken Açık Radyo... ...bağımsız bir varlık olarak... ...son on yılı da dinleyici desteğine... ...yaslanarak gittikçe... ...daha güçlü bir bağ kurarak... ...devam etti. İyi zamanlar... ...böyle karşımızda... ...dün bir önceki günün... ...rekorunu da kırarak... ...yani bir önceki günü... Hı -hı. ...aşağı yukarı... 30 küsur destekçiyle... ...aşarak... Hı -hı. ...gayretleri sayesinde... ...atlattık. Şimdi buralardayız işte. Açılışımızı bu şekilde yaptık. Hoş geldin Akın Yılmaz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Bizim için büyük bir e, mutluluk. Ah, siz onu bir de bana sorun. <gülüyor> evet, ağaçlardan da Yavaş yavaş bahçe duvarlarından ya inmeye başladığını düşünüyoruz artık. Dün dün sabahki konuğunuz da benzer dinleme maceraları anlatıyordu. Evet. E dedim ki, o onlar yetmez bir üç küçük notla geldim ee, dinleyicilerin şeyleri olsun bilgileri deneyim aktarımı olsun diye onlara açık radyo dinleme teknikleri için ya çok güzel ama onlara <gülüyor> girmeden önce bir şöyle bir başlatalım hafta ya. sonunda Aa, tabii. beş dakika gecikmeyle başladık ee, şeyi çalacağız ilk giriş olarak Hı. bu New Orleans'in ...insanı yücelten, yükselten... ...sadasına da uyalım. Şöyle Let the good times roll. Bir Aa. New Orleans klasiği. Yani iyi zamanlar... ...geçsin, aşalım... ...her şeyi diye ve hoş bir duet... ...ama ondan önce lütfen senin sesinden de... ...bir telefon hattımızı... Evet, Açık Radyo... ...destek projesi için... 0212 343 4141 numaralı telefonu aramanızı bekliyoruz. <Gülüyor> New dinlediğimiz bir duet New Orleans taraflarının müziğinin en standart bilinen klasik de denebilecek parçalarından biri hayatın iyi bir şekilde akıp gitmesini kolaylaştıracak şifa getiren müziklerden biri olduğunu düşünüyoruz. Onun için de hem dinleyicilerimize hem de bize iyi gelsin düşüncesiyle gelir düşüncesiyle çaldık. Henüz telefon bir kere çaldı galiba... Aa, ...o zaman şifadan bahsetmişken... ...açık radyo destek şenliğini... E, ...aramanızı... ...katılmanızı bekliyoruz... ...0212-343-4141 numaralı... ...telefondan... ...evet sekizinci güne girdik... ...ve radyo... ...neyle yaşar... ...bağımsız radyo neyle yaşar sorusuyla... ...başladık... ...cevabı da kendiliğinden geliyor... ...elbette dinleyicisiyle dedik... Ve destek projesi 10. yaşında ve 9 gün 99 saattir Radyo şenliği diyoruz bunu yapıyoruz. 94.9 açık radyoda. Ve şimdi de 8. günü yarına 8. günü bugün girdik yarında tamamlanıyor. Akın Yılmaz evet. dinleme <gülüyor> teknikleri. O zaman e, dinleyicisiyle Yaşar'a bir biçimde bağlamaya çalışacağım ben dinleme tekniklerini. E, bir kere şeyi biliyorsunuz artık o ağaca tırmanma meselesi artık e, klasikleşti. Klasikleşti hatta bazıları <gülüyor> hatırlıyorlar. Din... <gülüyor> Onun dışında ben şeyi hatırlıyorum. E, ben hep kiracı olarak yaşadığım için yeni bir ev e, aradığım zaman... Hani bellidir insan nelere bakar evin işte semtine şusuna. Benim cebimde mutlaka bir e, küçük ev radyosu vardı. Ve ev bakarken açık radyo burada çıkıyor mu çıkmıyor mu diye mi? Böyle, emlak komisyoncusundan da ev sahibinden de böyle çatık kaşlı bakışlar aldı. Ama anlayamazlardı evet, tabii benim şey önemini. Dolayısıyla ev ararken... ...radyoyu yanınızda taşımayı ihmal etmeyin... ...diyorum... <gülüyor> e, ...dinleyicilere... E... Ava ya tatile gitmiyorum. Yahu gelsene Ava ne güzel gitme. Niye? Açık radyo dinlemek istiyor. E delir mi artık? diye kızıyorlardı bana. Sonunda anlaşmaya vardık. Ava'ya gelirim ama bir şartla belli programlarda arkadaşım beni arabasıyla alıyordu. Ava'nın İstanbul'u gören tepeleri var. Şu Aypli <gülüyor> köyünde. O tepelere çıkıyorduk arabayla. Orada iki saat, üç saat neyse. <gülüyor> ben ya radyo bak. dinliyordum. <gülüyor> Şimdi çekirdek çıtlıyordu <gülüyor> ee, bu teknikleri e, öğrensinler ama bunu şuna bağlamak istiyorum şimdi sabahın köründe kalkıp bir radyoyu dinleyebilmek için bir tepeye çıkmak bana hani insan aşık olduğunda da hani e, sevgilisiyle buluşmak için gerekirse sabahın beşinde kalkar üşenmez gider ya. Oradan geçenlerde sizi dinleyip düşünürken aklıma geldi. Sanırım bu da bir tür aşk işte diye düşündüm ve hani açık radyo neyle yaşar? Açık radyo aslında sevgiyle yaşıyor bir anlamda. Hem onu var edenlerin mesailerine aktardıkları sevgileriyle ama hem de dinleyicilerinin ...sürekli işte gereğinde sıkıntılar çekmeyi... ...gözü alarak dinlemek için veya destekli... ...hakikaten sevgi kelimesinin çok önemli olduğunu... ...bu sabah yeniden hissettim. Evet, ben de doğrusu bu sene... ...belki de en çok hissedildiği zamanlardan biriydi. Ben de... ...en çok sözünü ettiğimiz kavramlardan biri olarak... ...o geldi, işin duygusal boyutu yani... ...emotional quotient bu, ne diyorlar işte Hı -hı. yani... Sadece IQ değil EQ hı hı. denen hı hı. E, bir e, karşılıklı olarak birbirine temas etme, dokunma e, ve empati e, hı hı. gösterebilme karşısındakinin halinden anlama meselesinin en yüksek e, hissedildiği yerlerden biri. Biz öyle hissediyoruz hı hı. en azından. Hı hı. Tabii senle hem... E, ...çok eski bir dinleyici... ...yani sadık dinleyici... ...sözü tarif etmekte... ...yetersiz kalıyor... ...üstelik de programcı olarak da... ...aramızda yer aldın... ...her zaman... ...devamı da... ...gelmesi mümkün bir böyle... ...karşılıklı bir orsaklık ilişkisi var. Tabii şeyi de söylemem lazım. Eskiye oranla teknoloji de biraz Hı -hı. bizim işimizi kolaylaştırdı. Yani her bu akıllı anda. telefonlar. Hı -hı. Mesela application denen şeylerle artık cep telefonuyla kulaklıklarla her yerden açık radyo dinleme imkanı. Ben internet... o trene binmemeyi tercih ettim. Ee, hala biraz anti e, cep anti-GSM e, kalmayı tercih ettim. Yaşım da belki. O yüzden hala ya yapışıyorum. Yani e, Doğru internetten bile e, dinlerken şey o radyonun zevkini almıyorum ama sanırım bu biraz da yaşımla ilgili. <gülüyor> <gülüyor> yani şu, oluyor ya. şu var yani yeni e, jenerasyonun, genç kuşağın kesinlikle çok e, önünü açan evet, gelişmelerden çok. biri olduğuna şüphe yok. Yani ...ki mesela işte dostumuz... ...programcımız da... ...Boston'da... Hı -hı. ...Güven Bey... ...dinleyebiliyor. Bir şans. Büyük, bir imkan, büyük yani bir imkan yani... ...internet üzerinden... Dinlemek. ...ayrıca bir teknolojik çok... ...önemli bize çok yardımcı olan... ...bir başka gelişme de... ...bu podcast denilen olay. Yani o harika bir şey. İnsan istediği programı... Harika ...yani özellikle... ...sözel programlardan... ...bahsediyoruz... Hı -hı. Ee, Günün istediği bir saatinde bir direkt butona tıklamak suretiyle, butona basmak suretiyle dinleyebiliyor istediği saatte, istediği yerde. Hmm. Böyle avantajları oldu ama tabii Müthiş ben de eski, belki aynı şekilde yaştan dolayı <gülüyor> hala esas tercihim radyonun kendisinden ama mesela diye. podcast aynı şey değil çünkü podcastta kaçırdığınız veya bir daha dinlemek istediğiniz bir şeye talip olduğunuz için o zaman şeyi aşıyor o tutucu psikoloji evet. teknolojiyle barışma haline geliyor ve yani ben cuma adlı adamları dinlemek için podcastın aya bile giderim <gülüyor> <gülüyor> buradan da Halil'e bir Günaydın ya ya ya, ya Halil Bey'e sonsuz teşekkürlerimi buradan bütün programcıları olduğu gibi. Evet. evet. Bir bir bir notumu aktarmak istiyorum. Lütfen. Dün okuyordum çok ilgimi çekti. Bu şeyde tasavvuf düşüncesinde su ile ilimi bir tutarlar. Yani su deyince ilimi. E, ...kastettiklerini ...söylerler. E, okuduğum ...kitap şey diyordu, su ...nasıl ki kaynağından ...çıktıktan sonra önce ...bir takım mineralleri falan da topraktan ...alarak güçlenir ama daha sonra ...kaynaktan uzaklaştıkça kirlenmeye ...başlar, kirlenmeye başlar ve artık ...bize ulaştığında o su ...kaynaktaki su değildir, kirlidir. <gülüyor> ben orada birden bu ...su ve ilim yani bilgi ...benzetmesinden yola çıkarak bilginin ...de aynı şekilde... Kaynaktan ilk çıkarken saf akıldan, özgür akıldan ilk çıkarken tertemiz olduğunu, en azından iyi niyetli ve üretken olduğunu, zaman içinde ama yürüdükçe yürüdükçe bilgi kirliliğinin başladığını ve bize ulaştığında o bilginin artık kaynaktakiyle hiç alakası kalmayan, hatta neredeyse tersine dönmüş bir bilgi haline geldiğini düşününce bu doğrudan beni bugünün, ...bugünün e, e, saygılı ve özenli olanları bir kenarda tutarak medya medyasına çağrışım yaptı. Fena halde bir bilgi kirliliği içinde yaşıyoruz derken... ...aklıma kaynaktaki ile benim kulağıma ulaştığı hali arasında... ...hiçbir kirlilik farkı olmayan bir bilgi kaynağı geliverdi... ...ve onun açık radyo olduğunu... ...gördüm ve başka da bir şey göremedim. Evet, müthiş tabii aslında... ...buna ne diyeceğimi bilemiyorum. Ama bir, aynen öyle bu oldu. Bu açıdan e, hiç bakmadım ama... ...yani... <gülüyor> Temiz kaynaktaki gibi içebiliyoruz... ...biz Açık Radyo'yu dinlerken bilgiyi yani. Böyle geliyorsa ne mutlu... bize doğrusu yani çok... ...burada çok... ...bu dokuz, yani sekiz günlük... ...süreç içinde diyeyim... ...çok sayıda... Geriye dönüşlerle baktık neler yapılıyor ne, neler yapılamıyor ama e, yani çok e, önemli bir yaparak öğrenmenin bizzat bu radyonun içinde yaşayarak pek çok e, şeyi hem öğrenip hem de düşünmeyi yeniden hmm. o süreci hmm. başlattığımızı gördük bu buraya gelen dinleyicilerle de yaptığımız sohbetlerde bir kez daha ortaya çıktı. Yani çok öğreniyorsun yani hmm. gerçekten hmm. bilgi kaynağı demek <gülüyor> Her an bu. yeniden ürüyor. Yani sabit değil. Şimdi burada yeni bir bilgi oluşuyor. Siz bir şey söylediğinizde yeni bir düşünce geliyor. Oradan yeni... bu çok doğurgan bir şey. Yani çok şükür dediğim bir şey. <gülüyor> e, doğrusu evet bu konuşmayı dinleyip de henüz e, kimse telefon etmedi. B bizim belagatimizden etkileniyor olabilirler <gülüyor> mi acaba? <gülüyor> o zaman e, senin e, bizim için geçen senede evet. e, çaldığın evet. bir şey Screaming J. Hawkins'in bir parçasını Constipation Blues'u çalarak ...devam edelim istersen. Hmm. Ama önce... ...şu telefonları bir çağ telefon evet. mu bozuk acaba? Nedir? 0 212 343 41 41 numaralı telefondan... ...dinleyicilerimizin... ...desteklerini bekliyoruz. Sevgileriyle birlikte. Ladies and gentlemen... ...most people record songs about... ...love... ...heartbreak... ...loneliness being broke. Nobody's actually went out and recorded a song about real pain. The band and I have just returned from the general hospital where we caught a man in the right position. We named this song, Constipation Blues. <laughs> Ain't much more, let it go Yeah, yeah I tell ya, everything's gonna be alright uh, uh, uh. Blue Screaming Jay Hawkins'dan dinlediğimiz Akın Yılmaz seçkisiydi açık radyoda dinleyici destek projesi özel yayına devam ediyor ve e, en eski dinleyicilerimizden, dostlarımızdan programcı, program ortaklarımızdan ve destekçimiz Akın Yılmaz'la birkaç dakika geçirmeye çalışıyoruz ağaçlara çıkma Pastanı atlattık. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada Eraslan sağlam hoş geldin. Merhaba, günaydın herkese. Akın Bey siz de hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Evet nasıl devam edelim? Ee, önce bir sizi tebrik ederek devam etmek istiyorum. Çünkü dün buradan ben koşarak oyunum olduğu için tiyatroya gittim ama kulağım hep radyodaydı. Olağanüstü bir performans gerçekleşti ve gerçekten destekler aktı. ...dün akşam gerçekten müthiş oldu... ...sizi de Jack Bey'i de özellikle tebrik ediyorum... ...her şeyi büyük şefe borçluyuz... ...ona büyük reis... ...büyük şef ödülünü de verdik... ...kartal tüyleriyle... ...süslü şapkasını ve mantosunu da verdik... ...hatta... ...törenle... ...şeyi de verdik yani... ...fanfar eşliğinde... ...sürükleyerek mantosunu... ...bu avludan geçerek... ...Bodrum'a gitti... İkinci bölümünü de Big Chief parçasının büyük şef parçasının ikinci bölümünü de hatta armağan ettik. Aynı fanfarlar eşliğinde büyük bir yüce bilge olarak karşımızdaydı Jack Cohen. muhteşem bir dönüş yapacak diye. Evet. <gülüyor> Onda keyfi çok yerinde bir şekilde ayrıldı dinleyicilerimiz ve destekler sayesinde. Hatta kaldı dedik ama olmaz ki dedi artık. Gidiyorum diye ben dinleyicilerin desteğini <gülüyor> istedim dedi. Haklısın dedik. Onu uğurladık böylece. Mükemmel bir performanstı evet. gerçekten. Dinleyicilerin gösterdiği destekte de hayranlık vericiydi. Çünkü o bir de ayrıca Seda Binbaş ve Mahir'le birlikte dünyanın cazında da e, süper üçlü olarak evet. e, gösterdikleri performansla zaten rekorları alt üst etmişlerdi. Ve Seda Hanım'ın o müthiş yapmış olduğu ön çalışma ve ön hazırlık sayesinde Hı -hı. bunu iş edinerek Hı -hı. yapmış olduğu ön çalışma da, e, sayesinde de. Ayrıca yeni yöntemler geliştirdi tüm Evet. Hanım. <gülüyor> <Evet. gülüyor> <gülüyor> e, fakat Seda'nın tabii bir rey vardı. Erastanı geçebiliyor muyum acaba diye bir e, kaygı belirttiğini e, gördük sonunda ki dedik. böyle oldu da ispatlandı e, e. geçti de ispatlandı. Osmanlarım herkes de ben er Aslan Bey şey ben, tavşan atlet var ya <gülüyor> önde koşuyor. <gülüyor> evet. Herkesi böylece koşucu. Tempo veren değil mi? Tempo veriyor. Er Aslan Tavşan. <gülüyor> <gülüyor> Güzel. <gülüyor> evet dileğimiz odur ki bugün de aynı desteklerin aynı hızda. ...ve heyecan hiçbir bir şekilde devam ediyor olması. Hava Bu, çok güzel, herkes piknikte. Yani cumartesi. Ama aşacaklarını sanıyorum. Hep aştılar çünkü garip bir şekilde bir, bir çaresini buluyorlar. Biliyorlar evet ve bulunduğu her evet. yerden artık dinleyicilerimiz teknolojinin olumlu tarafından bahsediyorum. Açık radyoyu dinleyebiliyorlar ve bize ulaşabiliyorlar. Desteklerini de bulundukları neredeyse her yerden... Verebiliyorlar. O yüzden havanın güzel olması ve onların piknikte olması buna engel olacağını düşünmüyorum. Ee, bu biraz da aslında şu anda yapacakları bir harekete, burayı hareketlendirme etkisine biraz bağlı çünkü... Öyle başladığı zaman dün de çok iyi başlamıştık yani saat 11'de 30 desteğe dün sabah 11'de 30 desteğe ulaşmıştık. Bu dinleyicilerimizin niyetlerini apaçık ortaya koyuyordu zaten günü nasıl geçeceğine dair. O yüzden şimdi biraz bu harekete ihtiyacımız var. Bu hareket günün belki de geri kalanının iyi geçeceğinin bir teminatın deliği taşıyacak. Bu bereketin başlangıç noktası olacak. Belki şu anda gelecek destek telefonları. Evet. Zaten demin konuştuklarımız isabetliyse sevgi engel tanımaz. Evet, evet. aynen öyle. <gülüyor> evet. Üstelik de demin yine konuştuklarımız biraz e, tam bağlantılı mı bilmiyorum ama teknolojik gelişme de e, hem bu podcast gibi imkanlar verdiği gibi ve işte cep telefonundan filan dinleme imkanı aynı zamanda da ...destek olmayı da çok kolaylaştıran... ...bir tarafı Hı -hı. da Hı -hı. oldu... ...doğrusu bu imkandan da yararlanacağız. Yani ee, destek olmak için artık... ...şu anda ağaçlara çıkmanıza gerek yok... ...çıkmak istiyorsanız bu da çok güzeldir ayrıca... ...ama bulunduğunuz yerde hemen rahatlıkla... ...desteğinizi gerçekleşebilirsiniz. Bir de yeni bir yöntem belki buldum ya da çok... ...ben bulduğumu sanıyorum bu sabah... ...hani insan bir kez destek yapınca... ...sonra bir daha destek yapınca... Evet. ...ya yine ben yapmayayım diye... ...bir garip utanma duygusu da geliyor... ...yani... ...sizin şeyinize, beklentinize ters de olsa... ...insan öyle hissediyor yani cak cak diye. Ee, geçen sene hatırlarsanız... ...destek projesinde konuşurken... ...kızımın bir bebek beklediğinden bahsediyor. E, Torun nasıl yani. bekliyordunuz? Sonra o dünyaya geldi. Allah elif evimizi sevindirdi ve... E, ...Nisan doğumlu ve bu sene de... E, ...proje Nisan'a... E, ...ertelendiği için... ...ben onun doğum günü... ...ona doğum günü hediyesi olarak destek yaptım. Hmm. E bu çok iyi bir yöntem olabilir. Yani Bundan sonra doğum günlerinde gidip saçma sapan plastik Çingıl pıngıl şeyler almaktansa çocuklarımızın torunlarımızın <gülüyor> sevdiklerinin doğum günlerinde bir açık radyo desteği hediyesi bana bir o kadar yapıcı geldi ki. Evet çok iyi bir yöntem. Aynı zamanda destekçilerimiz önceki yıllarda şöyle bir yöntem gerçekleştirdiler. Muhtemelen sizin yaşadığınız hay Allah bir kere daha da benim adım söylenmesin ya o nasıl olacak bu iş diye panik oldukları anda evlerine bir baktılar. Kedileri, evet. köpekleri, balıkları ve biz evet. burada kedi, köpek, balık, <gülüyor> e, sincap isimleri okur hale gelmiştik evet. destekçi Ay. olarak. Yani bu, da, bu da bir yöntemdir tabii ki. Sorunun adı ne? Okay, Elif. Elif ha tabii konuşmuştuk <gülüyor> onda evet evet Elif. Evet e, vallahi bekliyoruz bu iyi bir hafta sonu olması dileğiyle Ve herhangi bir yerde kahvaltıda uzatılmış kahvaltılarda, brançlarda hatta öyle bir akşam yemeklerinde her zaman desteklemek mümkün her an. ...açık radyoyla bağlantı kurmak mümkün... ...bunun çeşitli yöntemleri de var... ...gayet kolay bir yol... ...Eraslı'nın dediği gibi... ...bir yolu... ...nasılsa evet. mutlaka vardır... Evet, yarım saatlik bir programı 75 liraya, bir saatlik programı 120 liraya ve katlarına destekleyebiliyorlar dinleyicilerimiz. 150 liraya. 150 liraya, affedersiniz. Ve bunu aynı zamanda kredi kartı ile yapmak istediklerinde taksitlendirmek gibi bir olanak da var. Havale çıkarabiliyorlar. Bu zaman içerisinde buraya gelmeleri bize hep her zaman iyi gelmiştir zaten. Bu özellikle şimdi artık yeni binamızdayız. Yeni mahallemizdeyiz daha doğrusu. Mahallemize, tophaneye geliyor olmaları da, desteklerini bu şekilde elden getiriyor olmaları da ferahlatıcı bir şey. Ama... Biliyoruz ki pek çoğumuz internet üstünden dinliyor. Bir kısmımız ya da böyle bir orana gitmek mümkün değil şu anda. AçıkRadyo.com adresinden destek olun düğmesini tıklayarak da bu desteklerini rahatlıkla verebilirler. Ama benim her zaman ısrarla söylediğim e, benim kulağım hep telefondadır. Çünkü gerçekten konuşurken bizim şuradan çalacak bir destek telefonu buranın atmosferini anında yani e, abartmıyorum ...o saniyede değiştirmeye sebep olabiliyor. Yani bir anda eyvah ne olacak şimdi dururken? Diye oradan bir ses geldiği anda yüzümüze başka bir gülümseme yayılıyor hmm. burada. Ee, o yüzden bence diğer yöntemleri bir kenara bırakın ve şu anda o telefonla, o telefon tuşlarını dokunarak ya da o tuşları çevirerek <gülüyor> o desteğinizi şu anda gerçekleştirmenizi rica ediyoruz. Evet. Şimdi baş e, bitirelim artık herhalde. Tabii. tabii. E, Akın Yılmaz başka... E, Özellikle yeni bir <gülüyor> yöntem filan konusunda yeni bir önerin yoksa. Bulunca derhal haber veririm. Çok teşekkür <gülüyor> ederiz. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Let me roll it. Çalışacağız. Akış gitsin diye. Oluk oluk aksın diye aslında desteklerimiz. Ve telefonlar çalsın diye. Bir kez daha lütfen telefonu senin... Adından diyebilir miyiz. 0 212, 343, 41, 41.